Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hak Teala Hazretleri'nin üç ismi vardır ki dilde hafif, terazide ise çok ağırdır. subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi al alihi razim. Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir. Her kim bu duayı günde on kere okursa, Hak Teala o kimseye kırk bin sevap ihsan eder. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَحْدَفُ لَا شَرِيكَ لَهُ اِلَٰهَاً وَاحِدًا سَمَدًا لَمْ يَتَّخِي صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Bir müminin kabirini ziyaret ederken ve inni es'elüke bi hürmeti Muhammed Aleyhisselam en la tu'azzibe hazel Meyt Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam hürmetine buna azap yapma derse o meyyitin azabı kıyamete kadar Ref olur. Çölde yalnız kalan kimse bir şey kaybederse ey Allah'ın kulları bana yardım ediniz desin. Çünkü Allah Teala'nın sizin göremediğiniz kulları vardır. Kabristana giren kimse Yasin suresini okusa o gün meyyitlerin azapları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. Ya Ali, sana bir katılık eriştiği zaman Allahümme inni es'elüke bi hakkı Muhammed ve Ali Muhammed illa neciteni söyle. Kader tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur. Bir kimse kendisi için veya başkası için 70 bin adet kilimeyi devr okursa günahları affolur. Resulullah dua ederken peygamberinin ve ondan önce gelen peygamberlerin hakkı için buyurdu. Ya Rabbi! Senden sonu küfür olmayan iman istiyorum. Ananın babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalimi olan bedduaları red olunmaz. Kul ellerini kaldırıp dua edince allah Teala onun duasını kabul etmemekten haya eder. Din kardeşine arkasından yapılan dua reddolunmaz. Ya Ali, baş ağrısı seni rahatsız edecek kadar olursa İki elini başın üzerine koyup Sure-i ahirini oku. Lev enzella. ayet kerimesinden sonuna kadar oku. allah Teala'nın ahlakı ile ahlaklanınız. Birbirinize selam veriniz. Birbirinize yiyecek ikram ediniz. Akrabanızın haklarını gözetiniz. Gece herkes uyurken namaz kılınız. Bunları yaparak selametle cennete giriniz. Yarın ölecekmiş gibi ahirete ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine çalışınız. Bir kişi geldi, Lokman Hekim Hazretlerine sordu. Ya Lokman, sen bu mertebeye nasıl eriştin? Lokman Hazretleri buyurdu ki, ben bu mertebeye üç şeyle eriştim. Bir, emaneti yerine vermekle, iki, doğru söylemekle, Üç mâla yani, yani faydasız sözü terk etmekle. Veren el, alan elden üstündür. Hud suresi sakalıma ak düşürdü. Üç şey bedeni besler. Güzel koku, yumuşak kumaştan güzel elbise ve bal yemek. Su içeceğiniz vakit ayakta içmeyiniz. Vücudunuza zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzemi şerif ayakta içilir. Hafızasını kuvvetlendirmek isteyen bal yesin. Zemzem suyu içenin niyetine göre fayda verir. allah Teala Musa Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine Tevrat'ta vahyetti. Muhakkak hataların anası üçtür. Kibir, hırs ve haset. Onlardan altı hata daha doğdu. Tamamı dokuz oldu. O altı hata, tokluk, uyku, rahatlık, mal sevgisi. Övünme sevgisi, reis olma sevgisi. Misvak kullanmaya devam ediniz. Zira onda on haslet vardır. Ağzı temizler. allah Teala ondan razı olur. Şeytanı gadaba getirir. Hafaza melekleri onu severler, diş etlerini kuvvetlendirir, balgamı keser, ağız kokusunu güzelleştirir, safra hararetini söndürür, göze cilah verir, ağız kokusunu keser. Ya Ali, beş şey unutkanlık hasıl eder. Fare artığı yemek, kıbleye karşı bevletmek, durur haldeki suya bevletmek, kül üzerine bevletmek, haram ile geçinmek. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Müminin artığı şifadır. İslamiyet'te ruhbanlık yoktur. Soğan sarımsak yiyen mescidimize gelmesin. Nikahı herkese duyurunuz. Bunun için de camilerde yapınız ve defler çalınız. Üzerinde kul borcu olan bunu ödemedikçe cennete girmeyecektir. Sizi idare edenler Habeşli köle olsa bile isyan etmeyiniz. Hepiniz bir çobansınız. Hepiniz idare ettiğiniz kimseler için sorumlusunuz. Herkese akılları alacak kadar söyleyiniz. Din kardeşine ödünç verenin günahları affolur. Bir gün Resulullah Ashab-ı Kiram'a karşı Müflis kime denir biliyor musunuz buyurdukta, parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz dediler. Buyurdu ki, ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki, kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş, sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir. Sonra cehenneme atılır. Bir kavmin efendisi en üstünü onlara hizmet edendir. Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin. Bir gün insanların en iyisi sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i öptüler. Onlarla sevinçli ve güler yüzlü vakit geçirdiler. Orada bulunanlardan birisi, Ya Resulallah, on bir oğlum var, şimdiye kadar hiçbirisini öpmedim dedi. Peygamberimiz buyurdu ki, Bu merhamettir. Kullarından dilediğini ihsan eder. Bir erkek hanımını dövse, kıyamette ben onun davacısı olurum. Ya Ebu Bekir, zevcesine gülerek, yumuşak söyleyene köle azat etmek sevabı verilir. Fasık erkekle evlenen kadına Allah merhamet etmeyecektir. Nikah yapmak benim sünnetimdir. Sünnetimi terk eden benden değildir. Mesud o kimsedir ki, dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir. Arzusu ahiret olup, ahiret için çalışana allah Teala dünyayı hizmetçi yapar. Dünya sizin için yaratıldı. Siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Dünya mümine zindan, Kafire ise cennettir. Dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır. Haramdan kazanana azap vardır. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yeryüzü bana küçültüldü. Doğuyu batıyı avucumdaki aynada imiş gibi hep gördüm. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Yanında Yasin-i Şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. Feraiz ilmini öğrenmeye çalışınız. Bu ilmi gençlere öğretiniz. Feraiz ilmi din bilgisinin yarısı demektir. Ümmetimin en önce unutacağı, bırakacağı şey bu ilim olacaktır. Ölülerinize saygısızlık etmeyiniz. Bir zaman gelir ki İslamiyet'e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur. Bir kimse kendini bir demir parçasıyla öldürürse, kıyamet gününde o demir parçası elinde karnına vurarak gelir. Cehennem içinde müebbet olarak kalır ve bir kimse kendisini dağdan atar da öldürürse, Kendini cehennem ateşine atar. Kişinin her yeri mahvolup çürür. Lakin kuyruk sokumu kemiği çürümez. İnsan ondan çıkmıştı. Yine ondan iade olunur. İnsanlar her biri elbisesiz olup, hepsi çıplak ve sünnetsiz oldukları halde haşrolunurlar.